Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Ee, i̇nşallah kazasız belasız bu yayını e, tamamlarız. Çünkü sık sık elektrik kesiliyor. Ona bağlı olarak internet kesiliyor. Ve bazı problemler yaşıyoruz. Ee, umarım bu akşam böyle bir şey olmaz. Ee, Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ee, bu akşam sizlerle birlikte bir kontrol ettim. 26. ayında. E, Sohbetimizi yapacağız Fatiha tefsiri üzerine. Yani 25 kez buluşmuşuz. Şimdi 26. saatteyiz. Ee, çok uzun bir mesai hakikaten. Ee, i̇nşallah bu kadar emeğe değiyordur. Bu kadar e, zaman ayırdıktan sonra buradaki anlatılan ahlakın, burada anlatılan fikrin fikriyatın efendim inanç esaslarının Rabbimiz hakkındaki bilgilerin ve bizim bunların bizim ahlakımıza taalluk eden ahlakımızda tezahür etmesi gereken sonuçlarının gerçekleşmemesi çok yazık olur doğrusunu isterseniz sadece işte bir vaz dinleyelim de veya işte biraz tefsir dinleyelim de sevap olsun demekten öteye geçmez. Ee, öyle olmuyordur inşallah. En azından ben kendi adıma öyle olmamasına niyet ediyorum her seferinde. Ee, efendim e, öğrendiğimiz her şeyin bir amacı vardır, nihai bir amacı vardır. O nihai amaç da e, o öğrendiklerimizin yarın Allah'ın huzuruna vardığımızda rûz Mahşer'de işimize yaramasıdır. İşimize yaraması için de e, bunun bir e, hayat tarzına, bir davranışa, bir amele dönüşmesi gerekir. Efendim ahlak da bunun içindedir. Ahlak da bir ameldir. Ee, tekrar bu niyetle efendim e, girişimizi yapalım. Neredeyiz biz? İyyâkena'budu ve iyâkeneste'in ayetinin o, o uzun tefsirinin her ayeti çünkü sayfalarca tefsir ediyor. Allah'ım yazır. Ee, tam ortalarındayız. Ne demiştik? Efendim bu iyâkena'budu ve iyâkeneste'in yani yalnız sana kulluk ederim ve ederiz ve yalnız senden yardım dileriz ayet-i Allah ile kullar beyninde demişti elmalılı merhum bir muavaza bir anlaşma şeklinde gayet derin ve gayet şumullü bir akittir bir biat aktidir yani bir sözleşme yapmış oluyoruz biz burada Allah Teala ile hatta bazı işte ibadetin ruhuna dair yazılarda mesela Fatiha'nın bu kısmı çok vurgulanır bilhassa niye çünkü İyake diyerek biz burada bir zamir kullanıyoruz. Yani yalnız sana kulluk ederiz, ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz ve iyake nestein derken Dolayısıyla o anda derler tabi bu biraz bizi korkutan bir şey diğer bir tarafıyla ama ama bir tarafıyla da bizi uyaran teyakkuza geçiren bir şey bu açıdan bakmanızda yarar var. İşte yalnız sana derken o anda aklınızdan ne geçiriyorsanız aslında bunu ona söylüyorsunuz derler. Hani korkmayın hemen müşrik mi oldum diye böyle evhamları olan kardeşlerimiz olabiliyor öyle düşünmeyin fakat bu ifadenin ne kadar büyük bir ciddiyet taşıdığını. Ee, ve e, aslında onu söylerken çok büyük bir söz verdiğimizi e, Cenab-ı Hakk'a ve e, orada kastettiğimizin alemlerin Rabbi olan işte Rahman Rahim ve kıyamet gününün maliki olan Allah Teala olduğunun bilincinde olarak yani kime hitap ediyoruz o anda kimin huzurundayız ve sen dediğimiz orada kim yani e, onu bilerek e, hareket etmek gerekir hatta derler ki işte la salate illa bi fatihatil kitab hadis-i şerefinin de izahı sadedinde Fatiha olmadan namaz olmaz buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onu da izah ederken yani en azından Fatiha'nın anlamını kişinin bilmesi lazım. O anda ne dediğini Rabbine ne dediğini bilmesi lazım. Ve hiç olmazsa İyyâkena'budü ve İyyâkenestâin derken kimin huzurunda olduğunu tekrar bir hatırlaması lazım. Yani namazın her anında o, huz, o bilinçte, huzurda olduğumuz bilincinde olmak zor. Aklımız çünkü kayıyor sağa sola ama hiç olmazsa burada bu bilinçte olmak lazım derler. Şimdi bunun insanın e, psikolojik açıdan irade... Gücü açısından insanın nasıl eğittiğini de bir düşünelim arkadaşlar bir parantez açıp bu vesileyle. Efendim düşünün yani işte günde beş kere en az namaz kılıyorsunuz. Daha fazla da kıl, kılmalıyız, kılmalısınız. E, bu beş kere namaz işte bütün sünnetleriyle birlikte kılıyorsanız kırk rekat. E, yani günde en az, en az kırk kere. Aklınızı başınıza toplayıp ben şu anda ne yapıyorum? Yaptığın şeye odaklanarak bir anlığına da olsa hiç olmazsa İyya Kenabudu ve İyya Kenesteyn derken veya hiç olmazsa Fatiha okurken bir, bir dakikalığına yani ne kadar sürer ki bir dakika bile sürmez. İşte 15-20 saniyeliğine bir odaklanma eğitimi yapmış oluyoruz kendimize. Yani bu hem bir irade terbiyesi hem zihinsel becerilerimizi artıran bir şey. İşte insanlar yoga'da şunda bunda şifa arayacağına yani onları da dışlamıyorum. Onlar da insanlığın bir tecrübesidir. Eğer ibadet için değil de işte başka başka sıhhat vesaire gerekçelerle yapıyorlarsa öyle olduğunu söylüyorlar. Bir şey diyemem ama... Arkadaşlar bunların hepsinin adam gibi kılınan bir namazda olduğunu bilelim yani arkadaşlar. Hepimizin buna şiddetle ihtiyacı var. İşte bağlamak için yani önceki derslere bağlamak için bu girişi yapıyorum. Ne latiftir ki diyor Elmalı Hamdi yazarı Fatiha'nın tam ortasında hakkı tekellüm yani konuşma hakkı bize verilmiş oluyor ve bize verilirken de şimdi biraz sonra üzerinde geniş geniş duracak bizim vicdanı içtimai'mize yani bir fert olarak da konuşmuyoruz orada Allah Teala yla. bir millet adına bir topluluk adına konuşuyoruz Allah Teala Allah çünkü iyyake abdu ve iyyake esta'in demiyoruz yalnız sana kulluk ederim ve yalnız senden yardım dilerim demiyoruz dileriz ederiz diyoruz Dolayısıyla buradan da işte biraz sonra cemaat olma, topluluk olma, bir millet olma, ümmet olma bilincine doğru bir gidiş var. Şimdi geldiğimiz yerden devam ediyorum arkadaşlar. Burada bize zat ve sıfat ilahiyi mütakip. Fatiha'nın başından beri neler söylendiğini hatırlayın Elhamdülillahi Rabbil Alemin Yani bir defa lafzatullahla başladı Hamd Allah'a mahsustur Sonra onun sıfatlarını saydı Yani Cenab-ı Hakk'ın zatı anılıyor Sıfatları anılıyor İşte Rabbil Alemin, Rahman, Rahim, Malik Sıfatları anılıyor Bunları mütakip Ahlaki ilahiden Büyük bir numune de telkin buyuruluyor bize bu cümleden. Yani bu cümle bize Rabbimizin ahlakına dair çok büyük bir örnek telkin ediyor. Allah ile kullar beyninde şerait mütekabile ile muavaza şeklinde bir mukavele akti. Yani burada Cenabı ı Hak kullarına söz veriyor. Çünkü şeye bakın, ayetin ifadesine bakın. Böyle işte kullar dedi ki, ve inanan kullar der ki falan diye bir hikaye tarzında değil. Doğrudan doğruya biz konuşuyoruz burada. İyyâke na'budu ve iyâke neste'in. Yani başında bir hikaye bildiren bir kelime yok. Bu Kur'an-ı çok yaptığı bir şeydir. Yani mesela işte Amener Resulü'de de böyle böyle cümleler vardır. O anda sizi konuşturur, bizi konuşturur allah Teala. İşte burada... Ee, bu sözü bize vermesi, halbuki biz orada kuluz, ee, tam, sıfırız yani karşısında. Hani o bizi var etmese, ol demese varlığımız dahi yok bizim. Ee, bizi var ediyor, yaratıyor, çeşitli özelliklerle donatıyor, sonra karşısına alıyor ve bizimle bir mukavele yapıyor. Şimdi birazdan bu mukavelenin ne olduğunu bir anlaşma yapıyor yani. İyyâke budu ve iyâke nesit'in arkasından taleplerimizi söyleyeceğiz. İhtinat sıradal, müstakim sıradal dediğine yani ben yalnız sana kulluk ederim, biz yalnız sana kulluk ederiz, yalnız senden yardım dileriz. İki nokta üstüste veya işte üç nokta. Devamı ne? Devamında ne var? O halde şunları ver ya Rabbi bana, bana hidayet ver, beni sıradan müstakimden ayırma, ayaklarımı kaydırma, saptırma. Çünkü ben senden başkasından bunları isteyemem ki çünkü sana kulluk ediyorum. Ee, tabii ben değil hep bunlar biz bakın benim lisanıma bile ben yapışmış. Halbuki buradan sonra biz hep artık bir topluluk olduk ve o topluluk adına konuşuyoruz. Bunu da açıklayacak birazdan. İşte bunun yani bizi bu mertebeye yükseltmesinin başta yokken var etmesi sonra kendisine muhatap alması bizi, bize hitap etmesi, bizi karşısına alması, hitap etmesi... Ee, bir muhatap kabul etmesi yani bugün dünyada arkadaşlar biraz makam mevki sahibi olmuş insanlara e, iki cümle söyleyebilmek için ne kadar uğraşmanız gerektiğini bir düşünün yani ne kadar uğraşmanız gerekiyor işte ne bileyim bir idarecinize ulaşabilmek için yani e, onun personelisiniz randevu alamıyorsunuz aylar geçiyor dolayısıyla yani biliyoruz bunları iş hayatının tecrübelerinden veya işte anlatılan hikayelerden dolayısıyla burada ne büyük bir makamda olduğumuzu yani günde 40 kere veya her ne zaman Fatiha okursan ne zaman Allah'ım ya Rabbi diye ellerini açarsan buyur kulum diyor yani o anda seni dinliyor seni dinliyor ve seninle hani bu cümleler onun cümleleri olduğu için bizi Kendisinin karşısındaki yerimizi de bize göstermiş oluyor Fatiha'nın e, içerdiği bu cümlelerle. İşte elmalı buraya işaret ediyor. Allah ile kullar beyninde şerait-i mütekabile karşılıklı şartlar. Onun şartları var bizim şartlarımız var. Şimdi söyleyecek bunları. Muavaza şeklinde bir mukavele, adeta bir anlaşma, bir sözleşme akti, böyle bir şey yapmış olabilmek, böyle akitleşebilmek ne büyük bir hulk-ı rahmani, rahmanın ahlakının yüceliğini gösterir. Yani karşısında sıfır olan, kendisi izin vermese elini başına götüremeyecek, ekmeğini ağzına götüremeyecek olan, mahluku olan bir varlığa kendi karşısında, Efendim söz söyleme, kendi karşısında, ya onun karşısına geçip söz söyleme, kendini tanıtma, taleplerde bulunma ve bir anlaşma yapma hakkı, yetkisi ve makamı veriyor. Bunu iyi düşünmek iktiza eder. Bizi ademden vücuda getirip, yokluktan varlığa getirip, biraz terbiye ettikten sonra, Rabbil Alemin sıfatına burada işaret var. Yine mahz rahmetiyle, sırf rahmetiyle bize borçlu değil arkadaşlar. mahz rahmetiyle bize dünyada muvakkaten geçici olarak ihsan buyurduğu atayasını bize verdiği bir takım ihsanlar var, lütuflar var. Akıl, fikir, konuşma becerisi, düşünme becerisi, sonuç çıkarabilme becerisi, isim verebilme, eşyaya isim verebilme becerisi... Bütün bunları yani gerek entelektüel gerek fiziksel gerek sosyal bütün bu imkanları bu lütufları bizim milki hakikimiz imiş gibi sanki biz onları e, gerçek sahibiymişiz gibi ebedileştirmek ve ebediyen temmiye etmek için bunu yani e, sahip olduğumuz Allah Teala'nın bize verdiği geçici olarak verdiği fakat adeta biz buna doğal olarak sahipmişiz gibi sahip olduğumuz bu yeteneklerle elde edeceğimiz neticeleri ebedileştirmek. İşte cenneti kazanmak bu demek ebedileştirmek için ve tenmiye etmek, onu ne maalaş ne artırmak, çoğaltmak için. Çünkü hani bire en az 10 biliyorsunuz. Bir iyilik yaptığınızda en az 10 sevap 700'e kadar Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresine geçen bir e, benzetmeye dayanarak e, efendim çoğaltıyor. Cenabı Hak kişinin o iyiliği e, nasıl yaptığına bağlı olarak. Yani niyetinin güzelliği, işte o iyiliği yaparken ihsan e, ihsana dikkat ederek yani güzelce işte namaz var namaz var sadaka var sadaka var değil mi? E, usulüne riayet ederek yapılması gibi çeşitli sebepleri dikkate alarak ihlası dikkate alarak efendim içine riya karışıp karışmadığını dikkate alarak efendim toplumun etkisi altında mı yaptın yoksa gerçekten sırf kendi motivasyonunla mı yaptın yani birçok faktörü dikkate alarak Rabbimiz yaptığımız küçücük bir iyiliği Hadis-i şerifte bildirildiğine göre bir hurma çekirdeği kadar bir iyilik yapsanız Cenab-ı Hak onu kıyamet günün karşınıza bir dağ kadar çıkaracaktır diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onu elinde büyütür diyor yani bir dağ haline gelene kadar diyor. İşte aslında burada da hani düşünecek olursanız burada da Cenab-ı Hak bize bir şey öğretiyor. Size yapılan iyiliklere siz de böyle karşılık verin. Yani biz... Hele de bu iyilikleri yapanlar bizim ailemiz yakınlarımızsa arkadaşlar onlar bize bazen sıkıntı da verirler çoğunlukla yaşadığımız sıkıntılar yakınlarımızdan kaynaklanır uzaktaki kişi bizi o kadar yıpratamaz üzemez ne yapmış olursa olsun biraz kızdırabilir yani en fazla asıl büyük darbeyi biz yakınlarımızdan alırız yani. Efendim ama e, onların bize yaptığı iyilikleri, bizim için katlandıkları sıkıntıları, bizim için hazırladıkları hayatı, bize sundukları imkanları, fırsatları düşünecek olursak efendim o, o iyilikleri büyütebilirsek gözümüzde e, o zaman onlardan göreceğimiz zararı da azalmış oluyor. Yani zararın etkisi azalmış oluyor. E, bunu da bir e, yan cümlecik olarak buraya eklemiş olalım işte e, ne yapıyor bize arkadaşlar adeta bu, bize böyle bu verdiği imkanların e, hayır yolunda kullanılması durumunda onu e, büyütmek, ebedileştirmek, e, e, yüceltmek, çoğaltmak için adeta muadil bir paye ve bir haysiyet veriyor. Bize bir makam, mevki veriyor, bizi konuşturuyor. Bizi hatta kendisiyle adeta bir sözleşme yaptırıyor bize. Nedir bu? Arkadaşlar bu sözleşme. Şimdi dikkat edin. Rububiyeti hasebiyle Allah bizim Rabbimizdir yani. Efendimizdir, sahibimizdir. Rabb kelimesinin sözlük anlamlarına bakın tekrar. Bize kendi hukukunu vazife olarak sadece emrü teklif verecek yerde. Yani biz burada nesta'ini ekleyemezdik. İyya ke na'budu derdik öyle dedirtirdi. Yani çünkü zaten bizi var ettiği, bir sürü ikramlarda bulundu. Tabii ki ona karşılık sen ikramı ibadet edeceksin. Böyle yapı verecek yerde zatında hiçbir hukuku olmayan bizlere dahi yani bizim Allah üzerinde bir hakkımız var mı? Hiçbir hakkımız yok. Tam tersine onun bizim üzerimizde sayısız hakları var ve biz zaten ona ibadet etmemiz gerekir. Kulluk etmemiz gerekir bu haklar sebebiyle. Efendim ne yapıyor? Bize Hiçbir hukuku olmayan bizlere dahi milk ve hukuk tanıyarak ikisini mübadele ediyor. Yani kendi bizim de adeta, burada yazılanlardan cesaret alarak söylüyorum, bizim de adeta Cenab-ı Hak üzerinde bir hakkımız olmuş oluyor. Ve bizim hukukumuzu da uhde-i rahmetine alıyor. Bizim, bizim hakkımız olan şeyi de kendisi taahhüt ediyor yani burada bu cümleyle neymiş bu hukuk arkadaşlar karşılı onun bizim üzerimizdeki hakkı ve bizim onun üzerimizdeki hakkımız neymiş ibadet ve ubudiyet yani Allah Teala'nın ibadet ve ubudiyet arasındaki farkı anlattık çünkü uzun uzun konuştuk oraları ama yine de bir hatırlatalım arkadaşlar ibadet Allah Teala'nın belirlediği şekillerde onun belirlediği şartlarda ona olan kulluğumuzu davranışlarla onun istediği şekilde ifa etmek yerine getirmek demek. İşte namaz bu anlamda bir ibadettir. Şeklini, şartını, bütün kurallarını Allah bildirmiştir. İçtihadi değildir. Namazın hiçbir davranışı, ne vakitleri, ne rekatları, ne şekilleri hiçbiri. Allah tarafından öğretilmiştir Peygamber Efendimiz'e. Haç böyledir, oruç böyledir, işte zekat böyledir. Farz olan ibadetlerden bahsediyoruz. Ubudiyet ne peki? Ubudiyet de hayatın bütününe yayılmış olan kulluk anlayışı. Yani... Her zaman işte bunların hepsi bana emanet, sahip olduğum hiçbir şeyin gerçek sahibi ben değilim aslında. Bir Hepimiz Allah'ın kuluyuz. Allah'a karşı ne borçlarımız var, nasıl kibir yapabiliriz, işte nasıl affetmeyiz insanları biz Allah'ın affına muhtaçken diyebilmek. Yani hayatı yaşarken sürekli onun kulu olduğumuz bilincinde yaşamak. Dolayısıyla ibadet ve ubudiyet onun hukuku, Allah'ın hakkı. Yani Allah'ın bizim üzerimizdeki hakkı ve bizim vazifemiz. Bir mukabele bu ibadet ve ubudiyeti yaparsak buna karşılık olarak dünyada talep ve meunet dünyada bir takım taleplerde bulunma ve yardım isteme, yardım alma, yardım yani. Ahirette sevap ve ikap yani iyilik yaptıysan sevap göreceksin, kötülük yaptıysan ceza göreceksin Bizim hukukumuz yani Allah'a kulluk ve ibadet yapmışsan ibadet yapmışsan e, senin Allah karşısında dünyada talep ve meunet, ahirette sevap ve ikap hakların var. Onun mahza kendi icabıyla vecai bir rahmetül hikmeti oluyor. O kendi kendine bunu borç olarak kabul ediyor. Yani bunu yaparsanız ben de size karşılık şunu yapacağım diyor. Dolayısıyla bu Kur'an-ı Kerim'in tamamına yayılmıştır arkadaşlar. İşte tevbe ederseniz şöyle olur, şükrederseniz ben de size nimetlerimi artırırım. Tevbe ederseniz eğer günahlarınızdan tevbe ederseniz karşılığında nimetlerimi yağdırırım. İşte yapmazsanız şöyle yap, öyle yapmazsanız şu olur dünyada ve ahirette diye Kur'an-ı Kerim'in tamamında bunlar anlatılır bize. Ve hatta hukuk ibada Hukuku Allah'tan ziyade inayet ve ihtimam ediliyor. Öyle bir sistemde kuruyor ki Rabbimiz kulların hakkı Allah'ın hakkından önce geliyor. Ondan daha fazla Allah'ın hakkından daha fazla inayet ve ihtimam ediliyor, özen gösteriliyor. Çünkü o o kadar yücedir ki o kadar büyüktür ki sen o, o yüce makama kendi çapında küçücük bir şey yaptığında o onun karşılığını mutlaka verir çünkü yüce üstün olmak bunu gerektirir. Bakın aile büyüklerinin işte bir kurumdaki idarecilerin yöneticilerin yani buradaki yüceliği yanlış anlamayın işte kebir isminin de tecelli ettiği insanlar var mesela. Yani Allah'ın yeryüzünde bir makam bir mevki yaşı büyük olanların öğretmenlerin mesela işte çocukların öğretmenlerinin daha mükrim olması ve o şey alt onlardan onların eline verilmiş olan onların yönetimine verilmiş olan o insanların küçücük iyiliklerinin bile takdir edilmesi ve karşılığının daha fazlasıyla verilmesi gerekir. Onun kendisine karşı ihmalleri ise ee, o, o nasıl hani küçücük bir iyiliğe büyük karşılık verecek ama küçücük bir kötülüğe de büyük bir ceza vermeyecek. Niye? Çünkü hukuku ibad hukukullah'tan ziyade inayet ve ihtimam ister. Öyle buyuruyor diyor. Rahmet ubudiyete mütekaddim. Şimdi bu sıralamaya da dikkat edelim. Fatiha'nın başından beri hatırlayın elhamdülillahi rabbil alemin Rahim zaten besmeleyle ile başladı orada bir defa rahmet zikredildi iki ismiyle sonra Fatiha'nın içinde tekrar o iki isim zikredildi yani rahmet şu İyâke diye gelene kadar dört kere zikredildi rahmet bu kadar kısa bir bölümde arkadaşlar. Dolayısıyla rahmet ubudiyete mütekaddim. Yani her şeyin başında rahmet var. Allah Teala sana rahmetiyle sonsuz Rahman ve Rahim isimlerinin bütün o muhtevasıyla sana tecelli etti. Sana... Yani işte gözüne kirpik, aklına fikir, işte ağzına diş, dil, onun çeşitli kaslar, yüzlerce kasla bunların çalışması. Yani fiziksel ikramlar, psikolojik ikramlar hayatı senin için hazırladı. Bütün bu varoluş, dağların bir fonksiyonu var, okyanusların bir fonksiyonu var, su buharının bir fonksiyonu var. Yani her şey senin varlığın için hazırlandı. Bu bir defa rahmet her şeyin başında geliyor. Buna, bunun karşılığında senin ona ubudiyet yapman gerekiyor. Onu da ubudi, ibadet meselesinde, ibadet kavramını konuşurken anlatmıştık arkadaşlar. Bu, bu ibadete, bu kulluğa Allah'ın ihtiyacı yok. O öyle bir sistem kurdu ki sen o ibudiyeti yapmazsan sapıtıyorsun. Çünkü e, kodların ona göre, ona göre kodlandın yaratılıştan. Bir kutsala sığınmak, bir üstün güce sığınmak, bir senin üzerinde bir otoriteye bütün her şeyi elinde tutan bir güce güvenmek, itimat etmek ihtiyacındasın yani. Bu ihtiyaçla donatıldın, yaratıldın. Dolayısıyla o ibadeti hak eden makama yapmadığında senin bütün dengelerin bozuluyor, ayarların bozuluyor ve pusulanı şaşırıyorsun. Allah gençlerimize, çocuklarımıza, evlatlarımıza yardım etsin. Hiçbir zaman pusulaları şaşırmasın inşallah. Rahmet, ubudiyete mütekaddim. Yani rahmet var, akabinde sen de ona göre kulluk yapacaksın. Lakin ubudiyet de istihaneye mütekaddim. Peki Allah sana rahmet verdi, ikram etti, lütfetti. Buna karşılık da sen ona kulluk ettin. Bitti mi hikaye burada? Hayır, bu Kulluk etmene karşılık o da sana istihanede bulunuyor. İyyâke na'budu ve iyâke neste'in. Sana söyletiyor. Diyor ki benden sen bana kulluk edersen benden yardım istediyor. diyor. İyyâke na'budu ve iyâke neste'in bu demek. Demek ki vazife talebi hakka, affedersiniz burada bir noktalama işaretleri yok eski baskı. Demek ki vazife talebi hakka mütekaddi. Yani sen önce görevini yapacaksın sonra hakkını talep edeceksin. Vazife her zaman haktan önce gelir. Arkadaşlar bugünkü yeni neslede bunu anlatabilmek. Tabi hep gençleri ve yeni nesli suçlamayalım eksiklikleri hep onlara atfetmeyelim. Arkadaşlar biz örnek olalım yani önce bu konuda. Vazife haktan hak talebinden önce gelir. Senin bir takım sorumlulukların olması gerekir. Yaşadığın sistemin bu evin devamı için bu sistemin devamı için arkadaşlar aklı başında olan iyi kötüyü sağını soluna ayırt edebilen herkesin yani aşağı yukarı 5-6 yaşından sonra herkesin durumuna göre yaşına göre gücüne kapasitesine göre yani içinde bulunduğu sistemin devamı devamına katkı sağlaması gerekir. Onun için bir şey yani önce sorumlulukları vardır. Bu evde yaşadığı için, bu imkanlardan yararlandığı için. Burada yani maalesef ben de bu konuda çok başarılı değilim. Biz Türk kadınları e, kimseye görev vermemek, her görevi herkesin görevini yapmak üzere kodlanmışız. Sonra da tabii çilkin olan burada hem kurban rolü oynuyoruz sonra da efendim... E, zorbaya dönüşüyoruz. Ne yapıyoruz bu sefer? İşte ben kendimi mahvettim hepiniz için saçımı süpürge ettim falan diyerek yani bu fedakarlığı yaptıktan sonra da durmuyoruz. O fedakarlığı hayat boyu istismar ediyoruz, kullanıyoruz. E, halbuki efendim vazife talebi hakka mütekaddimdir. Bir hak talep etmek istiyorsan önce görevini yerine getirmen gerekir. Ve halbuki rahmeti hak ile teşekkülü hak daha mukaddemdir. Yani neden senin vazifen vazifelerin var? Bu evde diyelim ki yaşadığın için görevlerin var. Hak talep etmeden önce görevini yerine getirmen gerekiyor. Çünkü senin bu evdeki ikramlardan daha ilk varlığı, varlığının oluştuğu andan itibaren ve şu anda el an yararlanıyorsun, istifade ediyorsun. Yani birçok rahmete mazhar oldun, o rahmete karşılık görevlerin var. Ki bu görevler çok cüz'i Allah Teala'nın Allah Teala şöyle deseydi arkadaşlar. Kıldığınız e, rekat başına günde bir litre oksijen vereceğim size deseydi. <gülüyor> Yaptığınız secde başına işte kan dolaşımınızı çalıştıracağım deseydi. Arkadaşlar bunların hepsini biz hazır bulduk. Hazır bulduğumuz için... Ve çoğu zamanda incelemediğimiz için ne büyük ikramlara mazhar olduğumuzun da çok bilincinde değiliz yani. Hep eksikliklere odaklanmışız. Yani sosyal medyadaki konuşmalara bakıyorum, insanların günlük hayattaki konuşmalarına bakıyorum, gençlerin birbirleriyle konuşurken işte ülke çok berbat, aileler çok kötü, işte iyi aile yoktur, işte e, dünya çok berbat. Evet yani ben de bu dünyanın zorluklarını yaşıyorum. Arkadaşlar ama hiç mi nimetini yaşamıyorsunuz kardeşim ya diyor insan. Hiç mi bir nimeti yok bu dünyanın size? Hiç mi bu ülkenin, bu ailenin, bu içinde bulunduğun sistemin, bu okulun, okulların, işte bu sınav sisteminin neyse yani ne, sen ne öneriyorsun? Peki sen ne öneriyorsun? Nasıl seçeceksin? Nasıl sıralayacaksın insanları? Yani böyle bir nüfusu veya hatta işte ben mükemmeliz, her şeyi çok iyi yapıyoruz demiyorum yanlış anlaşılmasın. Fakat arkadaşlar küçücük yani iki insanın ilişkisinden koskoca bir insanlık ailesine mensubiyete varıncaya kadar sürekli eksiklere, yanlışlara, kusurlara odaklandığınız zaman arkadaşlar arkadan gelen neslin mücadele etme isteğini hedef, bir hedef koyup o hedefe ulaşabileceğine dair ümidini her şeyini elinden almış oluyorsunuz biliyor musunuz? Şu şikayet etme kültürünü lütfen Allah rızası için bırakın yani. Şikayet etmeyi bir bırakın ya. Bir şeyden ya da şöyle kendinize bir şart koşun. Bir şeyden şikayet edeceğim zaman alternatifini söyleyeceğim. Şuna e, yani... Prim vermeyeceğim arkadaşlar. Vermiyorum. Beni kaç kişi dinliyorsa, kaç kişi itibar ediyorsa çok da umursamıyorum sayıları. İşte ben Durum tespiti yapıyorum. Ya durum tespiti, durum tespiti, durum... ...hiçbir öneriniz yok, bir çıkış yolu yok. Bize bir şey söylemiyorsunuz, ruhumuz karardı, enerjimiz bitti, yaşama şevkimiz azaldı... ...efendim hiçbir hayalimize, hiçbir hedefimize ulaşabileceğimize dair içimizde bir iyimserlik bırakmadınız... Yani bu kadar mı, bu kadar mı kötü şartlarda biz yaşıyoruz? Rahmeti silen, rahmet hiç yokmuş gibi yaklaşan bir bakış bu arkadaşlar. Hayata böyle yaklaşan bir bakış açısı bu. Onun için aptal derecesinde iyimserlik değil, yani ahmaklık derecesindeki iyimserlik değil ama böyle serapa kötümserlik de değil. Efendim çok sevdiğim bir ifade var bir radyo programında dinlemiştim Hadi. elhamdülillah efendim ihtiyatlı iyimserlik evet yani gözümüzü kar karartmayalım e, dünya toz pembeymiş gibi hayallere kapılmayalım e, devamlı hayal kırıklığına uğramayalım ama e, elhamdülillah böyle de bakmayalım yani dünyaya rahmeti görün Cenab-ı Hak'ın rahmetlerini görün. Bir hocamız demişti ki ben hakikaten ondan sonra böyle içinde bulunduğum şartlar ne olursa olsun ümit var olmayı zaten yapım da ona müsait. Efendim bir kendime bir ilke edindim arkadaşlar. Moğol istilasını... Bir bakın bilmeyenler de bir baksın şöyle bir Moğollar ne yaptılar İslam dünyasına ve ne zaman yaptılar bunu. E, Moğol istilası sırasında İslam dünyasında arkadaşlar taş üstünde taş, omuz üstünde baş bırakmadılar. E, hanedanları beşikteki bebeklere varıncaya kadar katlettiler. E, kütüphaneleri efendim yağmaladılar. Yani hem medeniyeti hem siyasetiyle İslam dünyasının üzerinden bir buldozer gibi geçtiler. Kimse daha belini doğrultamayacak derken arkadaşlar üzerinden 200 yıl geçmeden İstanbul'u fethettik biz. Onun için Allah'ın rahmetinden ancak kafirler ümit keser. Bakın Hazreti Yakup'tan karamsar olmama dersi almalıyız. Hiçbir şartta karamsar olmama dersi, asla vazgeçmeme Dersi almalıyız Hazreti Yakup'tan. Ahsenül Kasas bütün kıssaların en güzelidir diyor Rabbimiz Hazreti Yakup Yusuf'un kıssası için. Orada söylüyor Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin diyor çocuklarına. Gidin Yusuf'u arayın çünkü Allah'ın rahmetinden ancak kafirler ümidini keser diyor. Yani bu ülkede bundan 100 yıl öncesine kadar arkadaşlar, Yüzyıl öncesinde yaşananları bir düşünün. O dönemdeki ulemayı düşünün. O dönemdeki insanların yani halifeliğinizi kaybetmişsiniz. İslam dünyasının her tarafı işgal edilmiş. Büy büyük bir cihan harbini kaybetmişsiniz. Ka kağıt üzerinde ne derlerse desinler. Yaşanan Yaşanana bakın yani. insanların haleti ruhiyesine. O dönemki İslam alimleri arkadaşlar her şeyden vazgeçselerdi. Bugün biz bugün biz. Kur'an-ı Kerim okuyabiliyor olabilir miydik yani? Namaz kılıyor olabilir miydik? O bakımdan Allah'ın rahmetinden asla ve asla ümit kesilmez. Evet imtihanlar vardır. Biz bu dünyaya imtihan edilmek için geldik. Ama rahmet her şeyi kuşatmıştır. Kur'an-ı Kerim'de bildiğim kadarıyla iki ya da üç yerde geçiyor. Allah'ın rahmeti her şeyi kuşatmıştır. Belalarda, imtihanlarda, yokluklarda, bir takım sıkıntılarda hepsinde de rahmet vardır yani. Çünkü ve rahmeti ve kulle şey diyor. Benim rahmetim her şeyi kuşatmıştır diyor Rabbimiz. Bir imtihandan geçerken de onun içindeki rahmeti bulup çıkarmamız gerekiyor. Bunun içinde bize kafa verilmiş arkadaşlar. Bunu yapabilecek güçteyiz biz yani. İşte, ee, vazife hakka mütek talebi hakkı affedersiniz. Vazife talebi hakka mütekaddim yani önce vazifeni yerine getir, sonra hak talebine kalkış. Ama bil ki o senin vazifenden de önce bu sorumluluk nereden çıktı deme. Ben mi seçtim falan deme. Ondan önce sen rahmeti hakka mazhar oldun. Rahmeti hak ile teşekkülü hak daha mukaddemdir ve bu suretle vazife ve hak arasında tam bir tezayüf vardır, karşılıklılık vardır. Yani biri akla gelince öbürü akla gelir. Bunlar birbirini, birbiriyle e, sürekli bir ilişki içindedir. Şüphe yok ki böyle bir muamele Aleyhisselatu vesselam Efendimizin bir bi ahlakillah. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanınız bu hadis-i şerif çok çok etkilidir. Esma-i Hüsna'yı yazarken de bana çok e, e, o özellikle hani size tecelli ederse ahlakınız nasıl olur kısmında çok cesaret vermiştir. Ay, Efendimiz böyle bir şeyi söylemeseydi. Sahih kaynaklarda bize kadar ulaşmasaydı hiç kimse böyle bir ifadeyi söylemeye cesaret edemezdi. Yani ne oluyor fena fillah mı var burada vahdeti vücut mu var falan diyebilirdi insanlar. Yani tanrılaşıyor mu insan diyebilirdi. Ama Allah'ın ahlakıyla ahlaklanınız hadis şerifinde işaret buyurduğu ahlak-ı ilahiyenin en şayanı hayret tecellilerinden birisi de budur. Cenab-ı Hak bize... Yani bir hiç olan, onun mahluku olan bize böyle bir yetki vermiş, böyle bir makam vermiş ve kendisinin karşısına geçirip bizim kendisiyle Ya Rabbi ben sana kulluk edeceğim ama sen de bana yardım et çünkü ben senden yardımı da senden isteyeceğim. Kimden isteyebilirim ki dedirtme gücü vermiş. Saniyen ikinci olarak. Bu ayette cemiyet ve içtimaiyete büyük bir ehmiyet verilmiş. Yani burada e, topluluk duygusuna, efendim toplu sosyalliğe, insanın sosyal yönüne büyük bir ehmiyet vardır bu ayette. Çünkü akit ibadet ederim, istiâne ederim gibi mütekellim vahde yani konuş, tek konuşan yani fert sigasıyla yapılmıyor. Birinci tekil şahıs diyoruz biz buna bugün Türkçe'de. Yapılmıyor da na'budu nesta'in diye cemi yani mütekellim maal gayr sigasıyla yapılıyor. Ee, birinci çoğul şahısla yapılıyor. Müfessinin tefsirciler, müfess müfessirler, tefsirciyle müfessir aynı şey değildir arkadaşlar. Tefsir dersi veren tefsirci. Ama tefsir yazana, tefsir sahibi olana da müfessir denir. Müfessirin burada cemaatle ibadetin faziletine işaret vardır diyorlar. Şüphesiz öyledir. Lakin cemaat faziletini iyice tasavvur etmeliyiz. Burada arkadaşlar tek bir insanın nasıl içine konan ilahi bir kabiliyetle, ilahi bir yönlendirmeyle, nasıl bir insanın tek başına hiçbir zaman yaşamayıp topluluklar oluşturduğunu, bu toplulukların kuşatıcılığını, kapsayıcılığını, işte onun fertlerle, o topluluğu oluşturan fertlerin gücüyle ilişkisini, başındakilerin bakış açısıyla ve topluluktan ne anladıklarıyla, cemaat deyince neyi kastediyorlar, toplum deyince neyi kastediyorlar, bunlarla ilişkisini o kadar derin ve detaylarına nüfuz ederek anlatmış ki Elmanlı diye yazar. Şimdi buraya odaklanalım. Cemaatle ibadet etmek için cemaatin teşekkül etmiş bulunması lazımdır. Halbuki cemaat kuru bir kalabalık değil. Ruhu vahitle hareket edebilen tek bir ruhla, tek bir ruhu varmış gibi, tek bir şahıs gibi hareket edebilen bir heyeti muntazameyi vahdaniye demektir. Çok düzgün bir topluluk. Tek bir topluluk. Düzgün bir tek bir topluluk demektir. Yani sürü değil ama arkadaşlar. Şimdi sebeplerini birazdan açıklayacak. Binaenaleyh bugün biz arkadaşlar bizim içinde bulunduğumuz devir ferdiyetin, bireyselliğin, bireyiciliğin öne çıkarıldığı bir devir. Şunu unutmayalım. Birey olmadan... Yani fert olmadan toplum olamazsınız ancak orada bir robotlardan oluşan bir sürü olursunuz. Yani birey olmadan toplum olmaya çalışırsınız. Ne demek istiyorum? Yani sizin tercihleriniz, sizin kararlarınız, sizin istekleriniz, hayalleriniz, kendiniz yani. Siz olmadığınızda, siz bir birey olmadığınızda sizin ait olduğunuz topluluk bir e, cemaat olmaz. Biz olmaz yani. Tek tek cemaat şeylerden oluşan, birey, birey demeyelim ona şimdi artık ne diyelim, tek tek şahıslardan oluşan bir sürü olur. Yani sizin tırnak içerisinde, sizin ve bizim, biz olabilmemiz için önce ben olmamız gerekir. Bugün ben kısmı çok fazla öne çıkarılıyor. Niçin? Ee, onun tabii pek çok sebepleri olabilir. Beni aşıyor şimdi burada e, bütün dünyadaki gidişatı değerlendiren bir yorum yapmak. Ama hani eline kürsüyü geçirince de vaizlerin böyle bir şeyi vardır. E, konuşma şehveti ve böyle her şeyi biliyorlarmış gibi e, anlatma şeyi vardır. E, eğilimi vardır. Efendim e, kendimce bir yorum yapayım arkadaşlar. E, bir topluluğu yoldan çıkarmak. Bir topluluğa kuvvetli bağlarla bağlı olan birini yoldan çıkarmak, tek başına olan birini yoldan çıkarmaktan çok daha zordur. Ee, özellikle kapitalist e, dünyanın bizden bireyler, biz bireylerden fertlerden ne istediğini düşünecek olursanız, ne istiyor arkadaşlar kapitalist dünya sizden ve benden? Onun benim için gerekli gördüğü her şeyi tüketmemi istiyor, yani bir tüketici olmamı istiyor. Benim e, sorgusuz sualsiz her şeyi tüketen bir kişi olmam için arkadaşlar e, dayanışma içinde bulunan birbirini destekleyen bir topluluktan e, çıkmış olmam lazım. Bakın arkadaşlar geniş ailelerde mesela küçük bir örnek vereyim. Geniş ailelerde yaşlılar çocuk küçük çocuklara bakar, yaşlılar sebze ayıklar, salça yapar ne bileyim yani gücüne göre, gücüne göre, kuvvetine göre. Çünkü Boştur yani çocuklarını büyütmüştür işte hayattaki temel görevlerini yerine getirmiştir ama hala gücü vardır. İşte bir şeyler yapar kurutur tarhana yapar domates kurutur işte yöresine göre şeyine göre müthiş bir katkısı vardır yani aileye. Müthiş bir katkısı vardır ve herkes birbirinin eksiğini o sistem içerisinde tamamlar. Sizi eee... Dışarıya daha fazla bağımlı hale getirebilmek için çok basit bu yani arkadaşlar. Tüketici toplumun, tüketen toplumu anlatan e, sosyologların yazılarına, İvan İlih'in yazılarına Tüketim Toplumu kitabına falan bakabilirsiniz. Bunların e, daha böyle bilimsel bir dille nasıl açıklandığını görmek için. E, ekonomik açıdan bu böyle olduğu gibi yani sizin, Size sunulan her şeyi satın alan bir tüketiciye dönüşmeniz için birey olmanız o kapitalist sistemin lehine, kapitalist sistemin lehine tek başına kalmanız. Mümkün olduğu kadar sizi tek başınayken daha kolay ikna ediyor. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kadın olsun erkek olsun fark etmez hiçbir yere yalnız gitmemeyi tavsiye etmesi. Yalnız olan kişiyi şeytanın daha kolay kandıracağını söylemesi. 2-3 e, kişiyle bile bir yere gidiyorsanız içinizden birini başkan seçin demesi yani toplum, toplulukta mutlaka bir e, yönetici olması gerektiğini söylemesi e, bunları bunlarla taban tabana zıt yani o, onları da e, mukayesesini yaparsınız efendim aynı şey fikirlerin pazarlanması içinde söz konusu yani ben büyük bir aileye kendimi ait hissediyorsam efendim bir ee, sosyal ilişkilerim kuvvetliyse, referanslarım sağlamsa, efendim kendime ait hissettiğim sosyal gruplar yani işte ilahiyatçılar, vaizler, diyanet mensupları, efendim e, büyük hocalarımız, alimler bunları, bunları kendim için referans edinmişsem ve o bağlar sağlamsa arkadaşlar, o zaman ben çok daha zor yoldan çıkarım, çok daha zor ikna edilirim beni ikna etmek isi kendi çıkarına olan kişiler tarafından. İnşallah anlaşılmıştır. Dolayısıyla ruhu vahid dediğimiz şey budur yani zannetmeyin ki burada elmalı bizi sürü haline getirmeye çalışıyor veya işte cemaat dediğimizde, topluluk dediğimizde bir sürüden böyle sessiz itaat eden yığınlardan oluşacaksınız. İslam dünyası da böyleydi tarihte de böyleydi zannetmeyin. Merak edenler arkadaşlar. En azından siyer okuyun. En kolay çünkü siyer okumak için İslami ilimleri e, metodolojisini filan tahsil etmiş olmanız gerekmez. Yani herkes siyer okuyabilir. Şemail okuyabilir. Evet hadis kitaplarına doğru gittikçe biraz ihtisas gerekir. Ama bunları herkes okuyabilir. Bir okuyun bakalım sahabe orada körü körüne mi itaat etmişler peygamberimize? Peygamberimize üstelik. Peygamberimize evet itaat etmişler, teslimiyet göstermişler. Ama en alt tabakadaki yani cariye bile peygamber efendimiz kendisinden bir talepte bulununca sallallahu aleyhi ve sellem Ya Resulallah bu senin tavsiyen mi Allah'ın emri mi diye sormuş. Anlatabiliyor muyum? Nasıl bir karakter taşıdıklarına bakın yani. Böyle bir topluluk olmak işte şarteli indirmek, aklın şartelini indirmek ve böyle körü körüne sana söyleneni yapmak demek değil. Hiçbir zaman değil. Bunu sizden isteyen her kimse arkadaşlar o kendisine şey arıyor demektir. Ee, kült kuracak yani bir şey kuracak demektir. Köleler arıyor demektir. Binaenaleyk. Yani cemaat kuru bir kalabalık demek değil, ruhu vahitle, tek bir ruhla hareket edebilen bir heyeti muntazama-i vahdaniye. Bir e, muntazam, çok düzgün işleyen, çok düzgün işleyen bir topluluk, tek bir topluluk demektir. Binaenaleyh cemaatin teşekkülü bir ruh ve bir misak-ı içtimaiye mütevakıftır. Yani bir cemaatin oluşması, bir topluluğun oluşması neye bağlıdır? Önce bir ruh. O cemaatin ruhu olması gerekir. Sonra da bir misak-ı içtimai, bir sosyal sözleşme olması gerekir. Yani sizin böyle bir yere ait, böyle bir topluluğa ait olmanız için bir sosyal sözleşmeniz olması gerekir. İşte Efendimizin mesela Müslüman olan herkesten kadınlar da dahil olmak üzere aldığı biatları hatırlayalım. Misak-ı içtimai ise... Yani bu sosyal sözleşme ise henüz içinde bulunduğumuz, sosyolojide özellikle sosyal sözleşme ifadesi çok geçer. Oraya da bakabilirsiniz. Sosyal, sosyoloji sözlüklerine bakabilirsiniz. Ee, Misak-ı İçtimai ise henüz içinde bulunduğumuz aktu mukavele ile teşekkür edecek. Yani şimdi Fatih'a'yı düşünelim. Daha ortada toplum yok ki. Bir topluluk yok. Daha Cenab-ı kendisini tanıttı. Sonra beni çıkardı söz meydanına ve bana İyyâke Du ve İyyâke Nesta'in dedirtti. Daha yeni bir sözleşme yapıyoruz yani. Cemaati İslamiye'nin teşekkülü de bir hatırlayın. Yani İslam toplumunun oluşumu Fatiha'nın nuzulünden çok sonra. Fatiha ilk nazil olan sureler arasındadır. Binaenaleyh arada acayip bir devir şahibesi var zannedilir. Yani böyle... O mu ondan önceydi, bu mu bundan önceydi? Hani yumurta, tavuk meselesi var zannedilir. Fakat hakikat öyle değildir diyor. Neden arkadaşlar? Ruhu içtimai evvela fertte esüs eder. Yani bir toplumun ruhu, bir topluluk ruhu evvela ferdin kendi vicdanında kurulur. Vicdanı ferde ne vakit hissi huvvet, kardeşlik duygusu, diğer insanları da kendisi gibi görmek, e, empati, başkasının iyiliğini isteyebilmek, uhuvvet yani kardeşlik duygusu girer ve onu kibirden, darlıktan, sırf kendisi dünyada sırf kendisi varmış gibi, hodgamlıktan, bencillikten çıkararak genişletirse bütün insanların da iyiliğini isteyecek, bütün insanların da e, hoş yaşamasını, e, mutlu olmasını isteyecek genişliğe ulaştırırsa o vicdan, o kişinin vicdanı sahayı vüsati nispetinde ne kadar genişse, onun genişlik alanı, meydanı ne kadarsa o oranda bir cemaate namzet olur. Yani bir ferdin, tek bir fert bir cemaatin çekirdeğini oluşturur, kalbindeki diğer insan kardeşlerine, ee, ne kadar yer varsa o o büyüklükte bir topluluğun bir cemaatin ee, efendim çekirdeği onun ruhunda meydana gelmiş olur. Bu rüsat yani e, kaç kişiyi alıyor sizin iş dünyanız? Bunu hepiniz kendinize sorun arkadaşlar. Sizin iş dünyanız kaç kişiyi alıyor? Ne kadar geniş kalbiniz? Başörtüsünü şöyle bağlarsa tamam benden değil. Şu renk diğerse de benden değil. Şuradan işte saçını çıkarsa açıklar zaten benden değil. Efendim Kur'an-ı Kerim'i okurken yanlış okudu. Namazı kılarken yanlış hareket yaptı. Onlar da bizden yani ele, ele ele ele efendim birkaç kişi girebildi kalbine. Birkaç kişi girebildi. İşte bu müsat kişinin kalbindeki bu insanlığı ne kadar içine alabildiği genişlik bir refakattan, yani bir arkadaşlıktan, bir aileden tutunuzdan cihangir devletlere kadar gider. Yani işte çok böyle klişeleşmiş bir söz ama e, halkının Yahudilerini havrada, Hristiyanlarını kilisede, Müslümanlarını camide görmek isteyen ve hepsinin bu ibadetleri kendi dinini huzur içerisinde barış içerisinde kimse kimseye zarar vermeden yaşayacağı bir sistem kurabilecek cihan şumul bir devlete kadar sadece Müslümanlardan oluşan sadece benim gibi düşünen Müslümanlardan oluşan işte sadece şöyle şu kalıplarda inançları böyle namazı böyle ibadeti böyle giyim kuşamı böyle işte şu, şu renkler sadece giyen falan Böyle bu kadar darlaştırdığımız zaman işte o kadar kişi kalbimize girmiş oluyor. Vicdan darlığı Elmalı Hamdi Yazır'ın sözü arkadaşlar. Bak bu, bununla aslında bitirebiliriz konuyu ama tam da o cemaat meselesinin ortasında kalmış olacağız. Vicdan darlığı yani ne kadar darsa kalbiniz, ne kadar az kişi giriyorsa cehalet ve kibir ile mütelazimdir. Yani... Bir insan arkadaşlar ne kadar cahilse, ne kadar kibirli ise vicdanı o kadar dardır. İçine o kadar az kişi sığar. Kibiri anlıyoruz çünkü başkalarını hor gördükçe içine alamaz onları. Cehaletle ne alakası var? Arkadaşlar en basitinden söylüyorum. Bakın en basından farklı kültürleri bilmiyorsun, farklı coğrafyaları bilmiyorsun. Farklı yaşam tarzlarını ve o insanların e, hayat şartlarını bilmiyorsun. E, bu hayat şartlarını dikkate alan farklı içtihatları, farklı fetvaları bilmiyorsun. Bir tane hoca dinlemişsin hayatın boyunca. O hoca da başka hocaları dinlemeyin feyziniz dağılır demiş. Sadece bizim cemaatin hocasının şu şu şu kitaplarını okuyun. Onun dışında asla bir kitap okumayın demiş. Hatta yakın zamana kadar Kur'an meali okumak bile yasaktı bazı topluluklarda. Efendim demiş sadece onu biliyorsun yani o fetvayı biliyorsun, o kişilerin yaklaşımını biliyorsun o kadar. İmam Şafii arkadaşlar Mısır'a gittikten sonra kendisi Hicazlıdır. Mısır'a gittikten sonra Mısır'ı gördükten sonra birçok fetvasını değiştiriyor. Birçok fetvasını. Ee, İslam tarihinde, işte mesela bugün e, genç arkadaşların çok sorduğu soru, niye bir hoca öyle demiş, bir hoca böyle demiş, niye bu mezhepler var falan. Arkadaşlar ne kadar e, bir konudaki görüş sayısı ne kadar azsa o, o görüşün evrensel anlamda uygulanması o kadar zordur biliyor musunuz? Ne kadar ihtilaf varsa, ne kadar tabii şartlar Tutmak kaydıyla yani şartlı ehli sünnet çerçevesi içerisinde ne kadar ihtilaf varsa, ne kadar farklı fetvalar varsa o, o konunun bütün İslam dünyası, bütün insanlık tarafından uygulanabilme şansı o kadar yüksektir. Bir tek şunu söyleyeyim, ee, Hanefi mezhebinin içinde bile azıcık ilmihal falan okuduysanız veya böyle fetva yazıldığı metinlere baktıysanız aşinasınızdır denir ki imam-ı azama göre şöyle imameyne göre böyle bak hanefi mezhebinden bahsediyorum 4 mezhep var 4 mezhebin dışında dünyada tabisi kalmamış fakat ehl-i sünnet mezhebi sayılan mezhepler var yani süfyan-ı sevriğinin mezhebi var mesela dünyada uygulayıcısı kalmamış ama kitaplarda duruyor fetvaları Hini hacette o fetvaya da başvurulabiliyor yani maslahat onu gerektiriyorsa. Şimdi İmam Azam'ın görüşüne göre bu. Mesela ikindinin vakti İmam Azam'ın görüşüne göre kişinin gölgesi iki misli, kendinin iki misli olana kadar devam olunca girer. İmamey'ne göre bir misli oluncaya kadar. Arada 20 dakika fark var yaklaşık güne göre değişiyor günün uzunluğuna göre. Ama fetva imameine göre verilir. İmameyn'in görüş Bak kendi Hanefi mezhebinin içinde bile İmam-ı Azam'la iki talebesi arasında görüş farklılığı var. Hem de birçok konuda arkadaşlar. Bırakın diğer mezhepler arasında ve bunların hepsi bizim için rahmettir. Neyi, neyi sağlar biliyor musunuz? Şimdi ben size burada e, fıkıh dersi verecek değilim. Zaten yetkinliğim de yok onu yapabilmek için. Sadece şu kadarını söyleyeyim. Bir vaizin söyleyeceği kadarını size söyleyeyim. Ee, söylemesi gerektiği kadarını diyelim. Arkadaşlar e, bu ihtilafları bilmek neye yarar biliyor musunuz? Siz kendiniz, kendi mezhebiniz, müftiniz hatta siz bilmiyorsanız gider müftiye sorarsınız. O ne fetva verirse onu uygularsınız. Müftiniz, güvendiğiniz fetva ehliyetine güvendiğiniz kişi bizim için Türkiye için Budyantik İşleri Başkanlığı'dır. Din İşleri Yüksek Kurulu'dur. Onun fetvasına göre hareket edin. Fakat bir başkası diğer görüşü uyguladığında mesela hacca gidip geldiğinizde en güzel Müslümanlık bizimki demeyin arkadaşlar. Çünkü o da bir başka meslebi uyguluyor. Yani şimdi siz İmam Malik'e, İmam Malik mesela işte elleri bağlamıyor namazda ne kadınlar ne erkekler. Şimdi İmam Malik'e mi karşı çıkacaksınız veya İmam Malik diyor ki kadın adetliyken Kur'an okuyabilir diyor. Arkadaşlar sanki dinden çıkmışız gibi e, böyle bir, birisine ya, yapabilirsin, ders çalışmak için bunu yapabilirsin dediğinde dinden çıkmış gibi muamele ediyor. İşte hep cehalet buraya getireceğim. Vicdan darlığı cehalet ve kibir ile mütelazimdir. İnşirahı sadır dahi denilen geniş göğüslülük. Denilen vicdan yus'ati kalplerin geniş olması ise havfu recada muhabbetü mehafette yükselmiş bir idrak yani korkuyla ümit e, saygıyla muhabbet arasında bu dengede yükselmiş bir idrak ve irfana ve buna mütereddip tevazu merhamet sabru tahammül gibi hasletlerle müterafiktir. Yani geniş şimdi ne dedik bakın. Vicdanları dar olanların özelliği neymiş? Cehalet ve kibir. Vicdanları geniş olanların kişilik özelliği ise, onlarda bulunan özellik ise korkuyla ümit, saygıyla muhabbet dengesinde yükselmiş bir idrak yani bunları çok iyi ayırt edebilen ve irfan sahibi ve bunun üzerine bunların üzerine ilaveten tevazu, merhamet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 Tam ortada kalmış olduk maalesef işte ben sözü uzattığım için Allah izin ve fırsat verirse haftaya inşallah aynı konuya devam edeceğiz arkadaşlar. Bir bireyden nasıl bir toplum oluşuyor, nereden çıkıyor ve işte o toplumun kuşatıcılığı, kapsayıcılığı, genişliği, büyüklüğü neye bağlı onu anlatıyor bize Elmalı Hamdi Yazır. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun.